Damlalar. Ondan yeyrek ne vardır kişi bile kendizün Kendizün bilen kişi kamulardan golgüzi Kutadgu birlikte böyle söylüyor. Yani diyor ki ondan daha üstün ne olabilir ki insan kendini bilmiş olsun. Kişi kendini, kendi kusurlarını bildiği zaman temayüz eder. Güzin olur, seçkin olur, yukarılara çıkar diyor. Kendisini bilen kişi, yani kendisini bilen kişi, kamulardan ol güzin, herkesten yukarı çıkar. Fakat tabii, burada hatayı gördükten sonraki tavır son derece önemli. Ümitsizliğe düşüp, kendi kendine işte bizden adam olmaz. Yani biz görüyoruz, biz çürük elma, yani biz bitti falan deyip, düzelme gayretine sebep olmayan bir kusur arayış, yani kendideki kusur arayış, iş değil tabii. Maksat, şairin şu dediğine uygun davranmak. Tevbe ya Rabbi, hata rahına gittiklerime, bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime. Yani insanın, tespit edebildiği ve edemediği, gizli ve açık, bilip ya da bilmeyip yaptığı bütün hatalarından dönmek amaçlı bir hata arayışı bu. Ve insan eğer kendi hatalarını arama işini iş edinirse, başkalarında kusur görmeye vakti olmaz. Öyle olunca da herkesi güzel görür, sevimli görür, güzel bakar, güzel bakan, güzel gören de güzel görülür. Herkesi sever ve sevilir. Ne olur? Su gibi olur. Suyu kim aramaz, kim özlemez, Kimin ihtiyacı yoktur? İyi bir insanı su gibi olmalı diye tarif etmişler. İşte su gibi bir insan olmak, etraftakilerin kusurunu aramak yerine kendi kusurunu görmekle mümkün olabilir. Hazreti Peygamber'in bir işaretiyle saadetin yani mutluluğun formülü dört maddeden ibaret. Allah'ı unutma, ölümü unutma, yaptığın iyiliği ve gördüğün kötülüğü unut. Kendi yaptığımız kusurları hatta daha dikkatli bir şekilde belki mercek altına alarak mutlaka görmek, asla gözden arak tutmamak ama başkalarının yaptığı kötülüğü görmemek. Gördüğü iyiliği unutmamak ama yaptığı iyiliği hemen sili vermek, unutmak. İnsan yaptığı iyiliği unutursa başkalarından beklentisi de azalır öyle ya balık bilmezse halik bilir diye yapmıştır kul için değil Allah için yapmıştır kul bilse ne olur bilmese ne öyle olunca rahat olur rahat olur hem sever hem sevilir